Efendim merhabalar, Burç Efem'den çocuk deyip geçmeyin programından hepinize selamlarımız ve muhabbetlerimizle bir programımızda daha başlıyoruz. Efendim Ramazan'ın içerisindeyiz, tatil dönemindeyiz, çocuklarımızla baş başayız, bu demek ki yani 24 saat neredeyse çocuklarımızla baş başayız, bu demek ki çocuklarımızla daha çok birlikte oluyoruz ve çocuklarımızla Okul dönemi ile kıyasladığımızda çocuklarımızın ihtiyaçlarını daha çok görüyor ve sürtüşmelerimiz de bir şekliyle aslında daha çok yaşanıyor diyebiliriz. Yahut da çocuklar anne babalarından isteklerini birazcık daha aşırıya doğru götürüyor olabilirler. Çünkü işte Ramazan ayında çocuk içeride kalsa televizyon seyredecek, internetle meşgul olacak, e çoğu anne baba da zaten bundan rahatsız... Ee, ...çocuklarının internet yahut da televizyon izlemeleriyle. Ee, dışarı çıksa işte hava çok sıcak, havalar çok sıcak. Ee, çocukların canı sıkılıyor veya 3-5 tane çocuk var dışarıda. Kimisi tatile gitmiş, kimisi başka yere gitmiş. Dolayısıyla çocuklar aslında bütün ihtiyaçlarını şu dönemde... ...annelerinden özellikle, anne babalarından karşılamak üzere... ...habire annesinin peşinde dolaşıyor. Anne de tabii... Ee, bu kadar yoğunluğun içerisinde Ramazan telaşı davettir, efendim yemek hazırlamadır ve bir taraftan da çocukların o seslerinin arasında muhtemelen şu anda sinir kat sayıları, annelerin tahammül kat sayıları birazcık daha e, aşağıya doğru düşmüştür. Aman dikkat edin Ramazan ayında hem bir taraftan açlığın verdiği, bir taraftan Ramazan'ın verdiği o yoğun e, koşuşturmacanın telaşıyla çocuklarımızı perişan etmemeye çalışalım. Çocukların ihtiyaçları onların nihayeti de çocuktur. Bir dönem e, kapsıyor bu çocukluk diye düşünelim. Ve onların ihtiyaçları bitmez, sınırsız, evet doğru ama ihtiyaçlar da giderildiği takdirde, onlarla e, yaka paça olunmadığı takdirde e, sağlıklı ruha sahip çocukların yetişeceğini de hayal etmiş olalım. Ona göre e, kendi ...ruh dünyamızda ona göre... ...ayarlayalım diyelim. Çünkü ben gelen... ...e-maillere de baktığım zaman... ...işte daha çok... ...annelerin çocuklarıyla olan... ...bunaldım hocam... ...şekliyle başlayan... ...hocam çocuğuma saldırıyorum... ...la devam eden... ...e-maillerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. İşte Ramazan ayına da denk gelmiş olması... ...deminki söylediğim şartları da... ...beraberinde taşıdığında... Evet, bu yoğun atmosfer anne babaları birazcık daha sıkıntıya sokuyor diyebiliriz. Bugün ağırlıklı olarak gönderdiğiniz e-mailleri okumaya çalışacağım ve mümkün olduğu kadar da bütün e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar çünkü bayağı yoğun bir e-mail trafiği var ve cevaplanmamış onlarca e-mail var şu anda bende bekleyen. Onları da çok biriktirmek ve dinleyicilerimizi de soru soran dinleyicilerimizi de e-mailine cevap verilmedi e atmosferine, psikolojisine sokmamak için mümkün olduğu kadar bugün komple programımızı e ayıracağız, gönderdiğiniz soruları ayıracağız. Kısa kısa mümkün olduğu kadar cevaplar vermeye çalışacağım. Ana hatlarını cevaplandırmaya çalışacağım gönderdiğiniz e-maillerde. Bu sırada sizler de e-mail gönderebilirsiniz programın akışı sırasında. Hem ee, cevap verdiğimiz konularla alakalı ele aldığımız konularla alakalı gönderebilirsiniz. Hem de şu anda sizin çocuklarınızla ilgili soracağınız soruları e, hemen internet üzerinden gönderebilirsiniz. Nereye göndereceksiniz e-maillerinizi? Efendim e, çocuk deyip geçmeyin. çocuk deyip geçmeyin. e harfi burçefem.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Bunun haricinde e, www.ademgunes.com adresine sitesine girdiğinizde, internet sitesine girdiğinizde orada da yine Adem Güneş'e sor kısmından soru gönderebilirsiniz. Efendim, i̇lk e-mailimizle başlayalım. Benim çok hoşuma gitti. Okurken çok tebessüm ettim e, İsmail Bey'in mesajı. E, ve dedim... Allah razı olsun İsmail Bey'den ve böylesi babaların, böylesi duyarlı babaların çoğalması, hassas babaların çoğalması dileğini mesajı okurken e, hemen e, aklıma getirdim. Yanımda birlikte mesaj okuduğum arkadaşlara da gösterdim. E, Tabi her zaman... Sorunlarla ilgili mesajlar gelmiyor bazen de o anlık bazı fotoğraflar çekiliyor efendim şöylesi bir şey gördüm hocam işte biraz tuhaf oldum biraz hoşuma gitti biraz tebessüm ettiğim gibi anlık paylaşımlar yapılan mesajlarınız da eğer benimle paylaşırsanız şurada şunu gördüm burada bunu gördüm diye. Evet İsmail Bey'in mesajı da öylesi bir mesaj ne sorusu var ne başka bir şey var sadece bir yaşadığı bir anı paylaşmış şöyle söylüyor. Selamların en güzeli üzerinize olsun. Öncelikle hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Ben 37 yaşında bir babayım. Ramazan ayındayız. Her zaman oğlumla 42 aylık. Ne zaman birlikte olsam onunla iyi dakikalar geçirmek istiyorum. Sizin de arşivden daimi takipçinizim. 42 aylık bir e, bebeğin de yavrunun da babası. 37 yaşında İsmail Bey. Geçen cuma günü onu da yanıma alarak camiye gittik. Yanımda birden arkadaşım var idi. Yanımda bir de arkadaşım var idi. Biz abdest alırken o da bizi izliyor çocuk. Ve ne yapsak aynısını yapıyordu. Ufacık tıfılın bir abdest alışı var ki bir görseniz ben kendimi ee, ben kendimi ağlamadan tutamadım. Caminin içinde biraz Oynaya, buynaya koştu, çocukluk yaptı. Ama namaz kılarken Allahu Ekber dediğimizde o da tekrar etti. Akşam oldu, iftara arkadaşların yanına götürdüm. Hep birlikte iftar ettik. Biraz muhabbet, sohbet derken zaman akıp gitti. Oradaki ortamda o kadar hoştu ki, bugün bana şöyle dedi, ''Babacığım, beni arkadaşlarının yanına bir daha götürsene.'' Tek problemim çocuğumla çok vakit geçirememek. Sabah 9'da evden çıkıyorum, akşam 9'da evde oluyorum. Ama birlikte olduğum sürece ona baba olmak için elimden geleni yapıyorum. İnşallah sizlerin de sayesinde ona iyi bir örnek olurum. Sizlere buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Programlarınızı, programlarınız bizim için çocuk yetiştirmede rehber, kılavuz gibi inşallah dilediğinizi dile dinlendiğinizi Dinlendiğimizi, uygula, dinlediğimizi uygulayabiliriz. Şimdi burada bu mesajı okurken birden bir kalbim çarptı. Çünkü şöyle başlamış mesajın içerisi. 42 aylık çocuğumla birlikte e, camiye gittik, cumaya gittik. Eyvah dedim genellikle böylesi gelen mesajlarda şöyle... Devam ediyor da o yüzden birdenbire e, kalbim çarpmaya başladı. Eyvah dedim şimdi 42 aylık bir çocuğu camide koşturduğunu gören birisi, yaramazlık yaptığını biren birisi de azarladı mı acaba diye Allah'ım dedim inşallah öyle değildir diye devam ederken baktım ki e, o caminin demek ki cemaati de o koşturmacalardan çocuğun o meleksi sesinden neşve almış ki onlar da o çocuğa eşlik etmişler. Baba daha sonra da onu iftara götürmüş. Efendim ben İsmail Bey'e bu hassasiyeti devam ettirmesini diliyorum. İnşallah çocuğu bir süre sonra ufak tefek problemler yaşadığı zaman gerilmez vesaire yapmaz. Abdest alışını, çocuğunun abdest alışını, o tıful haliyle abdest alışını seyreden bir baba... ...gözyaşlarını tutamıyor ise ve böylesi bir baba... ...sabah 9'da çıkıyorum hocam akşam 9'da geliyorum... ...yetemiyor muyum acaba diye heyecan duyuyorsa... ...böylesi bir babayı takdir etmek lazım. Ee, böylesi bir e-mail de bizle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum. Efendim bir sonraki e-mailimize bakalım. Filiz Hanım'ın maili şöyle söylüyor. 10 senedir anneyim. Mesajın bir bölümü. Ama anneliğin ne kadar değerli, ne kadar kutsal olduğunu... Kimse anlatmadı hocam bugüne kadar bizlere. Yaptıkları sadece yaptığım hataları gösterip beni sadece hırslandırıp gücümün yettiği masum yavrularımızın üstüne salmak oldu. Çevremdeki herkesten çocuk hata yaparsa bir tane patlat otursun yerine adam olur sözünü işittik. İşin en kötü tarafı da biz ben bu vahşi rolü çok çabuk benimsedik. Artık bu ne demektir, neye alamettir bilemem. Şimdi sizi dinledikçe kahr olduğumu, bittiğimi hissediyorum. Ama o vahşilikten, kılık değiştirerek başka bir kılıkla hatalara devam etmekten kendimi de alamadığımı görüyorum. İçimizi mi çürütmüşler? Yoksa hepatayı başkalarında aramak gibi ucuz bir yola mı başvuruyoruz? Bu gidişin sonu son bulacak mı diye bakıyorum ama kendim adıma çok ümitli olduğumu söyleyemeyeceğim diyor Filiz Hanım gönderdiği e-mailde evet maalesef günümüz şartları anneleri öyle bir annelik pozisyonuna itiyor ki yani mekanik bir anneliğin içerisine sokuyor günümüz şartları maalesef erkeksi bir anneliğin içerisine sokuyor yahu kadın kadındır kadın anneyse eğer yaşamdan keyif alır ama maalesef çok defa erkekler, babalar evin içerisinde çocuklarını e, terbiye etme noktasında anneleri yalnız bıraktığı için yahut da o anne kendisinde otoriter olacağım diye, efendim, çocuğumu ben yöneteceğim, evi ben çeki düzen vereceğim diye yahut da geçmişte yaşamış olduğu bir takım sıkıntıları hala üzerinde atamadığından dolayı Erkeksi yanı ön tarafa çıktığından dolayı bir bakıyorsunuz ki evin içerisinde bir hanımefendi mi var yoksa çocuklarına saldıran başka birisi mi var? Aslında şöyle bir şeye de giriş yapmakta fayda var. Bu şimdi kadınların e, bir yanı aslında erkektir, erkeksidir. Şöyle söyleyelim kadınların üçte ikisi eğer kadınsa yani kadın dünyasının üçte ikisi kadındır, üçte biri erkektir ruhunda. Yani çoğunluk kısmı aslında annelik duygularına, kadınsı duygulara sahipken, onun ruhunda bir de erkeksi bir yan vardır. Eğer bir çocuk, kız çocuğu yetiştirilirken, o kız çocuğunun içerisindeki erkeksi yan ön plana çıkarttırılırsa, yahut da o kız çocuğu çok ezilir, çok yıpratılır, çok efendim itilir, kakılır, küçük düşürülür, kendini savunmak zorunda bıraktırılır ise, Küçüklük çağında, çocukluk çağında, Yahut da işte genç kızlık çağında bir türlü saldırılara hedef olur ise kendiniz korumak zorunda kalır ise o takdirde o kişinin, o hanfendinin içerisindeki erkeksi yan ön plana çıkar, erkeksi yan ön plana çıkmış haliyle de çocuklarını annelik yapmaya çalışırsa bir e, çocuklarına saldıran, çocuklarına karşı efendim sert davranan bir anne modeli çıkıyor o zaman karşımıza. Yani özellikle de evin içerisinde eğer beyefendi eşi, kocası hanfendiye bir hanfendi muamelesi yapmıyorsa, bir bayana bayan muamelesi yapmıyor ise, eve girdiğinde arada bir de olmuş olsa, elinin arkasında sakladığı bir çiçeği kapıyı açtığında tarata tam deyip de eşine uzatmıyor ise, eşinin o Hanımefendi yanını o kadınsı yanını ön plana çıkartacak davranışlar içerisinde değil ise ona arada bir telefon edip kendisini ne kadar çok özlediğini söylemiyor söylemekten çekiniyor şimdi söylerse işi abartacak iyice şımaracak gibi böyle ucuz bahanelerin arkasına sığınıyor ise eşinin. Kadınsı yanını ön plana çıkartmak yerine eşiyle didişmeye başlıyor ise eşiyle çatışmaya başlıyor ise öylesi bir kadının da erkeksi yanı ön plana çıkar. Ama ben şunu söyleyeyim ki e, akıllı bir erkek akıllı bir koca karısının erkeksi yanını ortaya çıkartmaktan e, çok korkması lazım. Çünkü hiçbir erkek yoktur ki bir kadını yenebilsin. Özellikle erkeksi yanı ön plana çıkmış hiçbir kadını bir erkek kolay kolay yenemez. Hele ki öylesi bir evin içerisinde merhamet ediyorsa eğer çocuklarına böylesi bir baba, o takdirde öylesi erkeksi yana ön plana çıkmış olan bir kadının yapacağı şey çocuklarına saldırmaktan başka bir şey olmayacaktır. Çünkü o erkeksi tavrıyla çocukları susturmak, durdurmak, efendim sindirmek durumunda kalacaktır alıştığı tarafı götürmek için. Dolayısıyla maalesef günümüzde kız çocukları yetiştirilirken, yani bakın benim kızım erkek gibi maşallah. Ya canım nereden çıktı bu kız çocuğu yani erkek gibi diye söylemekteki maksadın ne senin? Şundan dolayı söyleniyor ki işte gidip sağ sola şey yapmasın bulaşmasın kendisine bulaşan erkeklere karşı da kendisini koruyabilsin diye onun daha çocukluk yıllarından itibaren erkeksi tarafını ön plana çıkartmaya çalışıyor. Erkek gibi maşallah erkek gibi benim bir ordunun içerisine göndersem bizim kızı maşallah tertemiz çıkar diyerek o dişlerini pençelerini o kız çocuğunun da çocukluk yıllarında ön plana çıkartmaya çalışıyor. Sonra da birisiyle evlendiği zaman da o adamın başına da dert oluyor ondan sonra. Sonra kendi başına da dert oluyor aslında ondan sonra. İşin içerisinde çıkamıyor. Hayır bir annenin yapacağı şey kendi içerisindeki kadınsı duyguları ön plana çıkartmak. Annemsi duyguları. ...şefkat duygularını ön plana çıkartmak... ...bırakın bağırıp çağırmak... ...bırakın evin içerisinde efendim... Ee, ...asmak, kesmek gibi şeyleri... ...bir hanımefendiye yakışmasını... ...yani normal bir insana dahi yakışmaz... ...dolayısıyla bir erkek de... ...bir koca da eşinin... ...o annemsi yanını ön plana... ...çıkartabilmek için eşine... ...nezaket içerisinde davranması... ...lazım ki yoksa o kadın... ...dişlerini bir çıkartırsa sizi de parçalar... ...akıllıysan... Eşinin o hanımefendi tarafını ön plana çıkartmaya çalışmak lazım. Ha, burada da yine bir başka bir şey de daha var. Eğer erkeklerin de iç dünyasına baktığımızda erkeklerin ruh dünyasına baktığımızda da erkeklerin ruhunun üçte ikisi erkek ise, ruhunun üçte birisi ise çocuksudur. Akıllı bir kadın da eşinin çocuksu tarafına hitap eder. Onu çocuklaştırmak için uğraşır. ''Onun çocuksu dünyasına eğer hitap edebilir, eşinin çocuksu dünyasını ürkütmeden eğer avcunun içerisine alabilir.'' ...ona göre ona bir beyefendi muamelesi yaparken... ...onun çocuksu dünyasında sarıp sarmalar... ...sanki bir anne şefkatiyle hatta sarıp sarmalar ise... ...sanki bir eş şefkatiyle sarıp sarmalar ise... ...çocuksu tarafını eşinin... ...bir bakar ki kedi gibi gelmiş eşi dizinin dibine yatmış... ister kırk yaşında ister elli yaşında... ...saçlarını eşine okşattırmak için... ...eşine karşı böyle bir mırıldanma hissinin içerisine girer. Dolayısıyla... Belki de bizim yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de biz maalesef anne babalık kıvamını, eşlik kıvamını çok kestiremiyoruz. Günlük yaşantının koşturmacaları içerisinde kadın erkekleşiyor, erkek kadınlaşıyor, pembe erkek hırçın e, kadın haline görüyor evler. E, sonra da atlar tepişince de tabii arada tay eziliyor, taylar eziliyor. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Bugün bayağı yoğun bir reklam trafiği var. Reklamlardan sonra gönderdiğiniz e-mailleri okumaya devam edeceğim. Evet reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Maillerinizi e-maillerinizi okumaya kısa kısa cevaplar vermeye de devam ediyoruz. Sevinç Hanım'ın bir e-maili var şu anda önümde. Hayırlı günler Sayın Hocam. İki yaşında bir oğlum var. Acaba odasını ayırma zamanı geçiyor mu? Araştırdım ama bugün e, ama bu konuda çok çeşitli cevaplar okudum. Bu nedenle size danışayım, danışmayı uygun gördüm diyor Sevinç Hanım. Aslında arşimdeki programları Sevinç Hanım dinlerse eğer orada e, çocuğun yaşları hangi yaşta nasıl davranılması odayla alakalı olarak ayrılması konusunda daha önceden bilgiler vermiştik. Ama ben kısaca yine izah etmeye çalışayım. E, çocuk zaten iki yaşına kadar anneyi emdiği için anne ile birlikte aynı e, odada, aynı yatağın içerisinde bulunması e, gerekir. Eğer e, iki yaşını geçtikten sonra anne üstünden de ayrıldıktan sonra aynı odanın içerisinde ama ayrı yatakta yatmasında fayda var. Çocuk ne zaman ki dört yaşını tamamladı, üç buçuk dört yaşına doğru tamamladı kendisini ve sosyal çevreyi dışarıda fark etmeye başladı, o ruh dinginliğini elde etti. Ondan sonra da o da ayrılabilir. E, benim tavsiyem bu şekilde. Yani iki yaşındaki bir çocuğun annenin yanından ayrılmış olması hem anneyi çok yoracaktır hem de çocuğun kaygılarını, korkularını birazcık artıracaktır. Bir kaos sürecine sürükleyeceği için iki yaş erken diyorum efendim Sevinç Hanım'a. Fadile Hanım'ın bir mesajı var. Hocam öncelikle sizden Allah razı olsun. Bilgileriniz benim için büyük bir önem, öneme sahip. Hocam benim dört buçuk yaşında bir kızım var. Anaokuluna göndermek istiyorum ama çok kararsızdım. Birkaç anaokulunu gezdim. Çocukların hali neredeyse içimi burktu. Sanki yetimhane yurdunu geziyormuşum gibi oldum. Ve eğitimciler genelde meslek lisesi mezunları. Çocuk psikolojisinden anladıklarını düşünmüyorum. Hocam benim sorum yavrum için nasıl bir anaokulu tercih etmeliyim? Sizin bir programınızda bir anne çocuğuna anaokulunda Hz. Yusuf'u anlattıklarını... Ve çocuğun eve gelince kardeşinden korktuğunu okumuştunuz. Dolayısıyla eğitimcilerin mutlaka üniversite mezunu olmaları gerekir mi? Anaokulu hakkında biraz bilgilendirirseniz şimdiden teşekkür ederim demiş Fadila Hanım. Yani evet üniversite mezunu olmuş olması tercih sebebi olabilir ama illaki tercih sebebi diyemeyiz anaokullarında. Neden? Şundan dolayı yani burada önemli olan şey çocuğu çocuğa karşı duyarlı bir eğiticinin elinde olmuş olması çocuğun. Yani bazen bu bir bakıyorsunuz ki lise mezunu yani meslek lisesi mezunu çocuk gelişimi bölümündeki mezun olmuş e, genç e, e, hanımefendi bayan öğretmen olarak veya işte yardımcı öğretmen olarak görev yapıyor çocuklara karşı çok duyarlı sesi yumuşacık görüntüsü e, hanımefendi e, işte sizi bir anne olarak karşılaması ayrı bir duyarlılık içerisinde çocukla oturup her türlü aktiviteyi o çocuğun dünyasına girebilecek özelliğe sahip bir kişi. O takdirde yani kişinin üniversite mezunu olması evet bir tercih sebebi olabilir. Çünkü üniversitede bu meslek lisesiyle meslek konuları daha detaylı olarak veriliyor. Ama üniversite mezunu olmuş birisi illaki öğretmen olacak, illaki o duyarlılığa sahip olacak diye söyleyemeyiz. Keşke şu sesimiz... Milli Eğitim içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından keşke de dinleniyor olmuş olsa keşke bu sesimize kulak veren dinleyicilerimiz de Milli Eğitim'le zaman zaman e-mail'le veya başka türlü haberleşiyor olmuş olsa da öğretmenlik mesleğini ele almak için mutlaka bir duyarlılık eğitimi içerisinden geçmiş olması lazım kişinin. Yani kişi e üniversiteyi bitirdi diploma aldı ya bu adam zaten kendine hayrı yok yani E gitti okulda e çocuğu dövecek bu. E kendi zaten geçmiş yaşamına bir bakıyorsunuz. Kendi yaşamı kaos içerisinde geçmiş. Yani kendi ruhuna hayırı yok ki. Baktığı zaman insanı korkutuyor yani. Veli ile nasıl konuşacağından haberi yok. Sesine duyduğunuz zaman ürküyorsunuz. Yani o koridorda yürüyüşü yok. Okulun sokağında yürüyüşünden zaten siz ürküyorsunuz. Yani bir duyarlılığı yok. Veya bir hanfendiye bakıyorsunuz. Yani çocuklara bakışıyla, duruşuyla, çocukları çimdiklemesiyle, çocuğu itekleyerek sınıfın içerisine sokmasıyla zaten tuhaf bir vaziyette duruyor. Onun öğretmenliğiyle alakası yok. Üniversite mezunu ama öğretmen diyemeyiz yani ona. Çocuk ruhundan anlıyor diyemeyiz yani. Dolayısıyla burada önemli olan en önemli kriter duyarlılık eğitiminden yahut da duyarlılığı hassaslaşmış bir kişi mi acaba çocuğumu teslim edeceğim kişi ona bakmak lazım. Yoksa e, i̇sterse en kaliteli okul olsun, isterse en popüler okul olmuş olsun. Hiçbir işe yaramaz yani bunlar. Sadece çocuğunuzu kime teslim ediyorsunuz bir bakın yani. Siz oradan gittikten sonra eğer çocuğunuz onda ruh uyumsuzluğu yaşayacak ise, kendi ruh büzülmesini yaşayacak ise, çocuğunuz sinecek ve sindirilecek ise, ruhunu... Ve duygularını yeterince ortaya çıkartamayacak ise ister üniversite değil ister master yapmış olsun ister doçent olmuş isterse profesör olmuş olsun yani çocuğun ruhundan anlamadıktan sonra o duyarlılığa sahip olmadıktan sonra çocuğunuz öyle birisine teslim edilmemesi lazım. Kriterinizi üniversite lise diye tercih etmeyin evet tercihinizin birinci sırasında mutlaka çocuk gelişimi bölümünde mezun olmuş olmasına dikkat etmek lazım. Ancak eğer o duyarlılığa sahip değilse okuduğu okulu boşa okumuş demektir. Kaldırın onu bir tarafa bırakın. Başka bir okula bakmaya çalışın derim Fadile Hanım'a. Özlem Hanım'ın bir mesajı var. Öncelikle bu programınızı başlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Benim sorum annem adına olacak. En küçük kız kardeşimle ilgili. Kendisi 19 yaşında. Hmm. Uzun bir süre yatılı eğitim gördü. Şu anda annemle arası çok bozuk. Yani annem ona... ...hiç laf geçiremediğini, annem ona hiç laf geçiremediğini... ...hatta toplum içinde dahi annemi azarladığını söylüyor. Annem nasıl yaklaşacağını bilemiyor. Çünkü her laf açıldığında agresifleşiyor. Sürekli cep telefonundan nete giriyor, hiç elinden bırakmıyormuş. Kardeşim aslında hafız, etrafındaki insanlar ona çok hürmet gösteriyor. Ama kendi değerinin bile farkında değil, diyor annem. Gerçi bu programları dinlediğinden beri... Benim de hatalarım var tabii diyor annem ama şu anda tıkanmış durumdalar. Gerçekten tavsiyenize ihtiyacı var çünkü bazen günlerce konuşmuyorlar. Şimdi Şimdiden teşekkür ediyoruz iyi yayınlar. Bu arada Burç Efem yetkililerinden neden inatla bu programı daha çok vakit ayırmıyorlar onu da anlamadık diye bir not düşmüş. Tanıdığım ve dinlediğim herkes bundan şikayetçi bunu da belirtmek isterim demiş Özlem Hanım. Özlem Hanım kardeşini sormuş. Kardeşi 19 yaşında. Bu arada şunu da ilave edeyim bu son notla alakalı olarak. İnşallah önümüzdeki yayın döneminde galiba çocuk deyip geçmeyin programının saatleri artacak. Yani ya hafta içerisinde daha fazla güne yayılmaya çalışacak yahut da saat olarak artırılacak. Yöneticiler bu konuda hassas olduğunu söyleyeyim. Özlem Hanım'a da aynı zamanda müjde olmuş olsun. Şimdi 19 yaşındaki bir çocuk anneden kopmuş artık 19 yaşındaki bir çocuk dediğimizde genç kız dediğimizde şöyle söyleyeyim artık e, bu kişi kendi varlığını artık görmeye başladı haz e, duyguları artık çalışmaya başladı. Yani dışarıdaki kişilerden beğeniler görmeye başladı. Kız erkek arkadaşlıklarına karşı duyarlılıkları başladı. Yani bizim bütün programlarımızda zaten erken yaşta anneleri uyarmamızdaki sebep bu. Yani çocuklarınıza ne olur kendinizi sevdirin dememin yalvarmamın yahu ne olur diye burada çırpınmamın sebebi o ki çünkü çocuklar belli bir yaşa geldiğinde artık kuş yuvadan uçacak. Dışarıda bir erkeği görecek, o ona göz kırpacak, kızınızın da kalbi pır pır pır atmaya başlayacak. Evde siz eğer ciyak ciyak bağıran bir anneyseniz, gelirsem yanına diye eğer çocuğunuza e, kızan bir anneyseniz, çocuğunuzun ihtiyaçlarını görmeyen bir anneyseniz, o takdirde çocuğunuz sizi bir gün gelecek, terk edecek. Bir taraftan kendisine değer veren dışarıda bir kız yahut da erkek arkadaşı var, bir taraftan da suratı asık bir tane anne var. Siz olsanız kimi tercih edersiniz? Tabii ki dışarıdaki kendisine duygularını anlayan birisini tercih edecek bir yanılgı sonucunda aslında öyle bir şey doğru olduğundan dolayı değil ama gençliğin bir yanılgısı sonucunda kim kendisine davul zurnayla gel hadi diye çağırıyor ise halaya çağırıyor ise onun yanına gidecektir sizin yanınıza gelsin ağıt mı yaksın peki ne yapılacak asıl buradaki önemli olan soru peki ne yapılacak şimdi kızın artık genç bir kız olduğu onun artık yani yetişkin olduğu ilk önce bir kabul edilmesi lazım anne tarafından. Bakın hala aynı hataya devam ediyor. İki gün, üç gün konuşmadığı oluyor diye söylüyor. Tabii annelik duygusu kendisini azarlayan bir çocuğu, kendisini tersleyen bir çocukla da gidip konuşmak işte çok da yapılabilecek bir şey değil ama anne hiç olmazsa şu andan itibaren nefsini bastırması lazım. Kızıyla bir odaya çekilip, kızıyla oturup. Yeni bir sözleşme yapar gibi, sanki yeniden bir anlaşma yapar gibi, yeniden sanki çocuğuna sahip olur gibi. Kızım, geçmişte hatalar yaptım, seni ezdim, seni yıprattım, belki yanlışlar yaptım. Ee, senden de erken ayrıldım, sen yatılı olarak başka okullara gittin, başka yerlerde kaldın. Ama e, ben pişmanlıklar içerisindeyim. Senin yaptığın davranışlar ailemize de, efendim başkalarına da şey yapmıyor, yakışmıyor. Ama gel seninle yeniden başlayalım. Benimle istediğin gibi yeniden bir diyalogun içerisine geçmeye çalış diye... ...anne samimiyetini ve belki de gözyaşlarıyla da çaresizliğini... ...ve böylece kızının da vicdanını harekete geçirmesi lazım. Bu bir. İkincisi madem ki bu e, Özlem Hanım mesajı gönderen ablası yani... Eğer kız kız kardeşine karşı bu kadar duyarlı ise kız kardeşinin ee, yanlış yaptığı noktaları bir kere kendisi görmesi lazım. Yani elinde bir kızın cep telefonu varsa sağ sola SMS vesaire gönderiyor ise bu gönderdiği yerlerden bir tanesi muhtemelen erkek arkadaşı olabilir. Eğer internet özellikle bu yaşlara denk gelmiş olan internet, facebook, MSN vesaire konusunda takıntısı var ise devamlı da o tarafa doğru mail ediyor ve oradan kalktıktan sonra agresifleşiyor ise, habiret telefonunu yanında taşıyor ise, banyoya gidiyor telefon yanında, efendim lavaboya gidiyor telefon yanında, yatıyor yastığı altına koyuyor. O takdirde o telefonun içerisinde kulağından tuttuğunuz zaman çıkartacağınız birisi var demektir. Dolayısıyla ablada belki de kız kardeşinin bu yönüne ablalık yapmadan onu birazcık daha kendi statüsünde kabul ederek ablalık psikolojisiyle yaklaşırsa kız kardeşi kendisinden uzaklaşır. Kendi dünyasını açmaz. Birazcık daha İki arkadaş gibi sanki. iki kız kardeş, iki arkadaş gibi. Sırlarını birbirlerine paylaşarak onun dünyasına girmesinde fayda var. Hafız diye söylüyor kız kardeşine. Demek ki anne babalar aman ne olur dikkat. Yani ben çocuğumu hafız yapacağım diye, ben çocuğumu dindar yapacağım diye. Eğer uygulamalarınızda yanlışlıklar var ise kendinizi sevdirmiyor iseniz. Yahut da çocuğunuzun yeteneklerini öldürüyor ve hayatını komple siz sanki çocuğunuza tapar gibi... Siz idare etmeye çalışıyorsanız, onun elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorsanız, bir gün gelecek bunlar geriye doğru size dönüp çatacak yani. Ve pişmanlıklarınız çok büyük pişmanlıklara dönüşmüş olacak yani. Bir yerden sonra artık tıkandım dersiniz, annelik kıvamını yahut da babalık kıvamını tutturamazsanız eğer. Yurt dışından yazan bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Adem Bey iyi günler, biz Türkmenistan'da yaşıyor ve çalışıyoruz. Buradan programlarınızı elden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorlar, Kaçır, çalışıyoruz. kaçırdığımız bölümleri arşivden takip etmeye çalışıyoruz. Allah yardımcınız olsun ve kolaylıklar versin. Benim size sorum 5 yaşındaki kızım hakkında olacak. Çocuğumuz anne dışında, çevresinde pek tesettürlü insan göremiyor. Ve bir de gördüğü insanlar genellikle makyaj kullanan kişiler ve kızımızda makyaja karşı yavaş yavaş bir ilgi başladı. Ve hadiye hediye olarak anneden makyaj seti istedi. Bunu aşmak için ne yapılabilir? Bu durumda çocuğumuza ne söyleyebiliriz diye e, belirtmiş değerli e, dinleyicimiz Türkmenistan'dan. Şimdi daha önceki programlarda eğer arşivleri dinliyor ise lütfen şu kısmı bir dinlesin. Arşivlerin içerisinde ben çocukta e, güven duygusu oluşturmaktan bahsettim. Çocuğun bütün ihtiyaçlarının duygusal bütün ihtiyaçları eğer anne tarafında anında karşılanıyor ise anneye karşı çocuk ...bir güven hissi hissetmeye başlamış ise... ...arkasından eğer çocuk... ...emniyet içerisinde... ...olduğunu o ailenin içerisinde hissediyor ise... ...ki bunların açılımını... ...mutlaka o programlarda dinlemek lazım... ...yani ben çocuğuma güven veriyorum... ...hayır canım sen şimdi bak bir şey söyledin... ...bakın güven konusu o kadar önemli ki... ...yani çocuk en ufak... ...bir güvensizlikte... ...en ufak bir güvensizlikte annenin üstüne... ...çarpı atar... ...anneyi yalan söyleyebilmek... ...kabiliyeti olan birisi olarak görür ve anneye karşı kendisini korumaya çalışır. Yani güven meselesini o arşivden, emniyet meselesini bir arşivden dinler ise... ...eğer çocukta güven duygusu oluşturulmuş, arkasından emniyet duygusu da oluşturulmuş... ...o evin içerisinde çocuk kendini emniyet içerisinde hissediyor ise... ...cezalandırılmıyor, suni davranışlar içerisinde bulunulmuyor ise... ...o çocuk o evin içerisinde olduğu gibi kabul görüyor ise... ...bunların neticesi olarak, bunların... Bir filizi olarak çocukta aidiyet duygusu gelişir demiştik o programda. Birkaç program yaptık hatta. Aidiyet duygusu ise beraberinde şunu getirir. Çocuk kendini nereye aidiyet duygusu ile bağlı hissediyor ise o bağlı olduğu yerin davranışlarını kopyalamaya çalışır çocuk. Örneğin çocuk diyelim ki ileriki yaşlar için bahsediyorum. 13-14-15 yaşlarında. Eğer çocuk diyelim sigara içmeye başladıysa o takdirde şöyle düşünmesi lazım anne baba. Demek ki çocuğum aidiyet duygusu olarak dışarıda birilerine, sigara içen birilerine e, kendini yakın hissetti ki, aidiyet duygusuyla yakın hissettiği kişilerin davranışlarını benimsiyor. Şimdi e, dolayısıyla eğer çocukta güven, emniyet ve aidiyet duygusu olarak da kendi ailesine, Yönelik bir aidiyet duygusu var ise o takdirde dinleyicimizin endişe edecek bir şey yok. Çocuk bazen işte makyaj görür merak eder. Efendim maya görür merak eder. Bu çocuğun o yaşamında yeni yeni çıkan şeylere karşı ilgi alaka göstermesidir. Yani eğer çocukların din konusunda bu türlü davranışlar konusunda hassassa eğer dinleyicimiz ki hassas o takdirde aidiyet duygusunun olup olmadığına bakmak lazım ve aidiyet duygusunu da yıkmamak lazım çocuğun. Eğer doğum gününde makyaj diye söylüyor ise makyajdan daha cazip çok daha cazip bir şey alternatif da, ona sunulabilir. Çok çok daha cazip. Yani makyaj malzemesini almasını istemiyorsa ki yani 5 yaşındaki bir çocuğun makyaj malzemesi alması dudağını kaşını gözünü sağını solunu boyaması da çok da sağlıklı bir şey değil tabi. Yani o çünkü gelişim dönemi içerisinde tenine en ufak bir şey yabancı bir şey değdiğinde çocuk rahatsız olabilir. Ve çok da yakışır bir şey değil çocuğun düşünürseniz kırmızı dudaklarını boyamış çıkmış komik duruma düşer. Yani bırakın çocuğunuz o dönemi kendi yanılgılarıyla birlikte geçirmeye çalışsın alternatifler sunarak, çok cazip alternatifler sunarak bu çocuğunuzun bu dönemini geçirmeye çalışın. Yani kızmayın, terslemeyin, azarlamayın ki aidiyet duygusunu çocuk içeride yitirmesin, içinde de bir uhde olarak bunu biriktirmesin. Endişe etmeyin eğer aidiyet duygusu varsa. Efendim, Seval Hanım'ın mesajına bakalım. Merhabalar hocam, ben sizi yaklaşık 6 aydır dinlemeye başladım. 13 aylık bir kızım var, çalışan bir anneyim. Çocuğum için bir yıllık işimi erteledim. Her şeyiyle ilgilendiğimi, beraber uyuduğumuzu, ihtiyaçlarını zamanında giderdiğimi söyleyebilirim. Yalnız kafama takılan bazı noktalar var. Bir şeyi bağırarak istiyor, elimden tutup istediği yere gitmemi istiyor. Evin içi dışı her zaman böyle. Bir ara banyodan korkar oldu, sonra suyla oynayarak sevdirmeye çalıştım. Şimdi iyiyiz. Sizin güven testinizi denemek istedim. Yürüyen merdiveni görünce korktu. Korkabilir. Ee, e, Sevel Hanım korkabilir. E, o korku benim bahsettiğim korku değil. Çocuk yürüyen merdivenin üzerine çıktığında... Eğer yürüyen merdivene bıraktığınızda yukarıya doğru gider iken korku ve panik hissediyorsa o korkudan bahsediyorum. Yani anneden uzaklaşma, kontrolsüz bir şekilde uzaklaşma korkusundan bahsediyorum. Yoksa yürüyen merdivenin görüntüsü korkunç, haşır haşır diye çalışıyor. Böyle biraz anlam verememe korkusu değil. Ondan endişe etmeyin. Yürüyebiliyor. Bunların sebebi nedir acaba? Söyledim şimdi. Bir de ben bir ay sonra çalışmaya başlayacağım. 45 yaşlarında daha önce çocuk bakmış bakıcı bulduk. Eve gelecek kızım uyuduğunda benim ufak tefek işlerimde işlerime de bakacak. Bakıcıdan kızım için istemem gereken şeyler nedir bu konuda beni aydınlatır mısınız diye e, söylemiş dinleyicimiz. Şimdi çocuk bağırarak konuşuyor. 13 aylık bir kız çocuğu. Yani daha konuşmayı çok da becerebildiğini düşünmüyorum 13 aylık bir kız çocuğunun. Dolayısıyla... Hiç endişe etmenize gerek yok. Sizin elinizden tutup bir yerlere götürüyor, isteklerini elinizden tutarak içeriye götürüyor olmasından da endişe edecek bir şey. Çocuk konuşamıyor ki. Ne yapsın? Sizi tutuyor. Onu öğrenmiş hiç olmazsa. Bu, bu, şu, şu diye size söylüyor. Yani panik yapmayın. Şu söylediğiniz şeyler o kadar e, önemli şeyler değil. Ancak ...bağırarak konuştuğu kısmında... ...biraz öğreticilik yapabilirsiniz. Nasıl? Çocuğunuz bağırdı mesela... ...bağırarak anne diye bağırdı... ...ya da ekmek, ekmek diye bağırdı... ...su diye bağırdı... ...karşısına geçin, diz çökün karşısında... ...ellerini sıcacık tutun... ...gözlerinin içerisine bakın... Ee, ...kızım... ...bağırma, bağırarak söyleme... ...bak şu şekilde söyle... ...su dersen... ...ben o zaman getiririm diye... Çocuk farkında bile değildir belki bağırdığının, bağırarak bir şeyler istediğini. Siz ona biraz öğretici nispetiyle yaklaşın ve bağırdığı her zaman da karşısına gelip böyle tebessüm eder bir vaziyette onu düzeltmeye çalışın. Sonra isteğini yerine getirin. Sakın ola ki bağırarak söylersen isteğini yerine getirmem falan dememeniz lazım. Bakıcı konusunda da şunu söyleyeyim kısaca. Ha bir de şunu ilave edeyim ki o kısmında da dikkat etsin Seval Hanım. Eğer evin içerisinde bağırtı gürültü var ise, birileri birbirlerine bağırarak konuşuyor ise çocuk bunu da öğrenmiş olabilir. Öğrenilen bir davranış çünkü bu bahsettiğiniz davranış. Şimdi bakıcı 45 yaşında bir bakıcı evin işlerine yardım etmek için gelecek. Ne tavsiye edersiniz? Demin ki tavsiye ettiğim şeyin aynısı. Yani çocuk konusunda duyarlıysa ruhunda sıcacık duyguları hissedebiliyorsa çocuğu tahammül gücü var ise çocuğa 45 yaşındaki bir kişinin tahammül gücü ne kadardır onu bilemiyorum ama tahammül gücü var ise yani evinizin işlerini yaptırmak mı çocuğunuzu duygusal olarak anlamak mı hangi konuda daha duyarlı olmasını istiyorsunuz. Bence öyle çok maharetli evinizin işlerini ha diye yapan böyle hızlı hızlı yapan ve çok becerikli birisini mi tercih edeyim? Yok ben öyle birisini tercih etmezdim şahsen. Çocuğuma karşı duyarlı olsun yeter. Yani ben birazcık yorulurum ama çocuğumun ruhunu yıpratmam diye düşünürdüm. Efendim son bir dakikada Zeynep Hanım'ın mesajını okuyabilir miyim diye bakacağım. Zeynep Hanım şöyle demiş Selam hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benim 14 aylık bir oğlum var. Ve ben oğlumu uyutmadan önce ona 365 günde sevgili peygamberim adlı kitabı okuyorum. Hocam doğru mu yapıyorum? Bilgilendirirseniz sevinirim. 14 aylık bir çocuğa yatarken 365 günde sevgili peygamberim kitabını okumanızı çok doğru yapıyorsunuz. İtti tereddütte kalmayın. Bol bol okuyun. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine gönderdiğiniz e-mailleri okuyarak programımıza devam edeceğiz. Efendim sağlıcakla kalın.